İyi günler sevgili açık radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betül Öngel. Efendim 22 Kasım 2013 cuma günü önce sağlık programında canlı yayındayız. Ve e, konuğumuzu Betül e, yine sen tanıtıyorsun. Evet. Konumuz e, doktor Ümit e, Kendisi İstanbul Tabip Odası yönetim kurulu üyesi. E, aynı zamanda bir çocuk sağlığı hastalıkları ve uzmanı. E, tabip Odası'nda da sağlık çalışanlarının sağlığı çalışma grubu üyesi aynı zamanda. Evet e, hoş geldin. Hoş, hoş, hoş bulduk. Sağ teşekkür olun. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuzda aslında ortaya da çıkmış oluyor. Bugün sağlık çalışanlarının sağlığını evet, konuşacağız. Evet, 27 Kasım 2010 tarihinde işçi sağlığı ve iş güvenliği çalıştığı yapılıyor. Buradan e, sağlık çalışanlarını kapsayan 10 kurumun katılımıyla bir sağlık çalışanlarına sağlığı çalışma grubu oluşturuluyor. İçinde çeşitli sendikalar var, petrol iş, dev sağlık iş gibi. Anestezi teknisyenleri, Türkiye Zajlar Birliği, Türk Tabipler Birliği gibi. Kurumlar e, yer alıyorlar. E, Türk Hemşirler Derneği, Türk Diş Hekimleri Birliği e, gibi. E, Medikal Radyo Teknoloji Derneği. Evet. Ve e, bu e, grup bir e, dizi toplantı yapıyor. Bunlardan bir tanesi de 16-17 Kasım 2013 yani geçen hafta gerçekleşen e, bir toplantı Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 4. Ulusal Kongresi. Biz bu e, kongre bağlamında e, biraz sağlık çalışanlarının sağlığı durumunu Ve e, sağlık derken hani e, birçok e, alana da deyim mi olanağı da bulacağız. Bunları konuşmak istiyoruz. Ümidin e, bize aktaracaklarını dinlemek istiyoruz. Nereden başlayalım? Önce bir birinci konuşmacı galiba toplantıda. Çalışmak sağlığa zararlıdır kitabının yazarı bir Fransız sosyolog. Sağlık alanında çalışan bir sosyolog. İlginç miydi o konuşma? Evet. E, Ani Tebo e, Moni isminde e, bir e, Fransız, e, kendisi çok yönlü bir e, aktivist, halk sağlığı uzmanı, sosyolog, mesleki hastalıklarla uğraşıyor. Aynı zamanda asbest kullanımına karşı e, mücadele etmiş e, bir kişi. Asbestin yasaklanmasını sağlayan çalışmalarda e, bulunmuş. Kendisinin konuşması e, iş kazaları ve iş kazalarından ölüm yönünden oldukça önemliydi. İtalya'da bir gübre fabrikasında patlama oluyor. Bunun sonucunda 7 işçi ölüyor. Bunun yargılaması sonucunda tahammüden ölemeye sebebiyet vermek ve toplum sağlığını tehdit etmek suçundan fabrika genel müdürü cezalandırılıyor. Aynı zamanda işçilere yeterli eğitimi ve bilgiyi vermemek suçundan hı hı. Bu tabii bu konudaki bir ilk e, çok çalışma önemli. çok önemli. E, ilk çünkü e, taşeron çalıştırma biçimini ilk defa yargılayan bir hukuk kararı ve bunu cezalandıran bir hukuk kararı. İkincisi de e, toplum sağlığını tehdit etme e, yönünden e, 1976'dan beri ilk defa bir fabrika genel müdürü e, cezalandırılıyor. Çok önemli. Ee, Emsal teşkil ediyor mu böyle şeyler? Uluslararası hukukunda e, var mı? Yani daha çok Avrupa hukukunda evet. var. Bu tabii Avrupa'da e, toplumsal muhalefetin de etkililiğiyle alakalı. Evet. E, daha sonra konuşmasında e, olumsuz bir örnek olarak... E, ...geçtiğimiz günlerde Bengaliş'te olan bir kazada... ...işte 1100'ün üstünde işçinin... Bir otel ya diyor. Ran, ...Rana Plaza bir e, aslında evet. tekstil e, e, iş yeri birçok firmanın olduğu... Evet. Ee, ve orada e, herhangi bir cezalandırılmada bulunulmadı. Bu tabi oradaki toplumsal muhalefetin zayıflığından <gülüyor> kaynaklanıyordu. Ee, bizim ülkemizde de tabi meslek hastalıkları ve iş kazaları oldukça e, yaygın. Neredeyse bir salgın hastalık gibi. Evet. Böyle olduğu için orada da bu tartışıldı. Niye bizim ülkemizde emsal kararlar çıkmıyor diye. Ani de bunu şu şekilde yanıtladı. Ee, sadece hukuka bel bağlamak yetmez. Evet. E, gerekli toplumsal muhalefeti oluşturmak bu anlamda hukuku bir evet. tür kararlar almayı zorlamak gerekir şeklinde yanıt verdi. Evet. Onun bir de ilginç bir şeyi var değil mi? Bu kendisine Fransa'dan verilen e, bir e, nedir o? E, devlet nişanı Lejon Dönör'ü red eden de birisi. E, onu red nedeni neydi? E, ki bu şey çok önemli yani e, ödül ya da şey nişan hani elit ağına giriyor maddi bir takım kazanımlar sağlıyor filan. Neden reddetti? Burada aslında dürüst olarak reddetti. Yani siz bir yandan bu tür ödüller veriyorsunuz ancak öte yandan iş kazalarına, iş cinayetlerine, meslek hastalıklarına dönük herhangi bir yaptırım uygulamıyorsunuz. Özetle bu bir dürüst bir tutum olmuyor. Bu nedenle reddediyorum şeklinde. Evet. Aslında programdan önce bu bir parantez açışını biz bu konumuzun dışına çıkacağım ama 30 saniye. Eee söylüyordum. E, bu e, Ani Hani Tebomoninin eee Lejondör ödülünü reddetmesi ve gönderdiği bakanlığa gönderdiği e, mektubu görünce e, Fransızların bir e, Canar Amşene diye bir e, mizah gazetesi vardır. Bu gazeteye girecek olan, başvuruda bulunanlardan istenen ilk ilke devlet tarafından herhangi bir ödüllen taşlandırılmamış olmak. <gülüyor> Öyle bir güzel. devlet ödüllü alanlar o gazetede çalışamıyorlar. Hmm, evet. E, peki tebomonnin Tebomoni'nin e, bu örnekleri ve İş yeri sağlığı, güvenliği konusunda, konusunda yaptığı konuşmalar dışında. Daha sonra işte sağlıkta sermaye, emek, tekerleşme parçalanma ve gelecek diye başlayan, başta böyle olan bir bölüm var bu kongrede ele alınan. Sonra hizmet sunma yükümlülüğünün sınırları nelerdir? Buralarda neler konuşuldu? Belki onları bize özetleyebilirsin. Evet, herhalde en önemlisi Türkiye'de meslek hastalıkları ve iş kazalarının rakamsal boyutu çok evet. artmış durumda ortalama olarak günde 4-5 işçi iş kazası sonucu kaybediliyor. Hatta bu çok, çok. bir benzetmeyle salgın hastalık olarak hmm. gözleniyor. Her yıl Türkiye'de en az 1500 işçinin iş kazaları sonucu yaşamını yitirdiğinden bahsediliyor. Yine bu tür kazalarda büyük bir rakam bu ya. 1500 yılda? yılda 1500 işi. Tabi bu tabii sadece sağlık alanında değil ancak evet. 20 milyon çalışan toplam Türkiye'de var. Yaklaşık 1 milyon sağlık çalışanı. Dolayısıyla bu rakamları 20'ye bölerek hani evet bir yanılma payı da bırakarak rakamlar kıyaslanabilir. Hmm. Bu arada ben lafınızı kesiyorum ama iş kazaları deyince profesör doktor Hilmi Sabuncuyu da bir analım mı? Tabii. Bizim geçen yılda da konuğumuz olmuştu. Kendisini çok yakın zamanda kaybettik. Maalesef, evet. <gülüyor> Halk sağlığı uzmanıdır ve onunla da bu iş kazalarını, iş güvenliğini konuşmuştuk. Evet, konuya ee, çok emek vermiş. Çok emek orucumuzda. vermiş birisiydi. Evet. Yine evet. bu kazalarda on binlerce işçi ve çalışan yaralanıyor, sakat kalıyor. Ee, dünya rakamları üzerinden e, bir takım hesaplamalar yapıldığı zaman e, Türkiye'de yine yaklaşık 200 bin işçinin meslek hastalığına yakalandığı ve her yıl 10 bin işçinin de meslek hastalığı sonucu kaybedildiği tahmin ediliyor. Ancak tabi bunların kayıtları e, resmi kayıtlara geçmiyor. Ee, örneğin SGK'nın 2011 verilerine göre Türkiye'de 2011 yılında Sadece 10 işçi meslek hastalığından ha. e, Ölmüş e, Halbuki 10.000 olmasını Bekliyoruz bu rakam Bunun dışında tabi iş kazalarından Ölümde e, inşaat Tarım, enerji, ulaşım e, Maden kazaları Bir de buna tabi sağlığı da Eklemek lazım e, Bu rakam da şu şekilde Hesaplanıyor, iş kazalarından ölen Kişi sayısını 1500 demiştik. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün rakamlarına göre meslek hastalığından ölümlerin bunun altı katı olması gerekiyor. yani Dolayısıyla 1500'ü e ile çarpınca aşağı yukarı 10 bin gibi bir rakam, evet. 9 bin, 10 bin gibi bir rakam çıkıyor. Yine meslek hastalığı sayısının yakalanma sayısının 200 bin olması lazım bu tür tahminlere göre. Ama Türkiye'deki rakam 1000'in altında. <gülüyor> E, bu tabii da her alanda olduğu gibi e, hani bir yap bozul parçalarını düşündüğümüz zaman ilk sormamız gereken soru bu neden böyle? E, kimin e, yararına olur bu şekilde bu rakamların kayıt altına alınmaması veya örtbas edilmesi? Herhalde bunları birazcık e, çözümlemek gerekiyor. Bu kadar yaygın bir sorunda bu sorunları yaşayan, ölen, sakat kalan, yaralanan, meslek hastalığına yakalanan kişileri düşününce... Hani buna önlem almak konusunda e, devlete tümüyle bu işi bırakmak biraz e, sakıncalı oluyor. Çünkü evet. önlem alınmıyor. E, bir de tabii konuyu sadece basit bir hani tazminat hukuku açısından değil de önleyici e, hekimlik evet. açısından, koruyucu tıp açısından düşündüğümüz zaman bu kazaların önlenmesi ön plana çıkıyor. Evet, önemli Evet e, Peki bu gene hani kongre'de konuşulanlarla da ilintili olarak sağlık çalışanlarıyla biraz daha ona odaklanacak olursak e, aşağı yukarı hangi e, riskler söz konusu ya da hangi kaç alanda bu e, sağlık çalışanlarının hastalıkları ya da ölümleri e, söz konusu olabiliyor? Şimdi sağlık çalışanları dediğimiz zaman tabi hekimler, diş hekimleri, eczacılar, hemşehriler, ebeler yani diğer sağlık personeli gündeme geliyor. Bir de bunun dışında sağlık alanında e, genel istihdam politikası içerisinde e, sözleşmeli taşeron çalıştırma hı hı. dediğimiz e, bir grup var. E, yaklaşık e, olarak iki e, yüz bin e, sözleşmeli çalışan işçi var. Bunlar E, sağlık e, sektöründe çalışmakla beraber e, kendileri hem güvenceden yoksun hem esnek çalıştırıldıkları için hem de taşeron firmalar aracılığıyla istihdam edildikleri için e, kar etme mantığı içerisinde sağlıkları çok korunmuyor. Onlar özellikle bu işten e, en ağır mağdur olanlar. Hatta geçenlerde İstanbul Tıp Fakültesi'nde kanalizasyon temizliği yapan bir işçi de hepatit B, enfeksiyonun gelişmesi sonrası ki araştırıldığında daha önce de evine bir iğne batma, delici, kesici yaralanma geçirdiği ortaya çıkmıştı. Karaciğer naklüne kadar giden bir e, meslek hastalığı ve iş kazası geçirdi. Gerçekten bu Hı -hı. taşeron problemi ayrı bir problem. Yani iki taraflı da düşünmek lazım. E, onu ayrıca bir konuşalım vakit kalırsa. Burada tabii e, demin söylediğim gibi, Şu anda çevremizdeki hangi konuya el atarsak atalım herhangi bir sektörde e, en çok hizmetten yararlanması gereken en mağdur durumda en çok işte tıbbi hizmet düşünüyorsak en ağır ve en kronik hastalığı olan kişiler bundan mağdur oluyor. Evet. Tabii bir genelleme yapacak olursak çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve akıl hastaları özellikle çalışanlar açısından da şu ana kadar toplumsal mücadeleler içerisinde kazanılmış Çalışma haklarından yoksun bırakılan gruplar. Bu da tabii e, taşeron işçiler oluyor. Evet. Aslında en eğitimlisinden en eğitimsizine tüm e, sağlık çalışanları da taşeronlaşmaya doğru gidiyor. Evet. Hekimler de şu anda sözleşmeli çalışmaya zorlanıyorlar ve bu haklarını yitiriyorlar. Aslında tabii sizin söylediğiniz gibi konu çok karmaşık iç içe geçmiş. Ancak bu iç içe geçmişliklerin içerisinden ilmeği çekecek çözüm... ...bunu kim, ne için, nasıl yapıyor... Evet. ...bunun çözümünü e, bulmak... ...performans da böyle bir şey... Hı hı. E, ...ve e, bütün sağlık çalışanları... ...parçalanarak birbirine düşürülüyor... ...işte hekimler hekimlerle... ...hekimler hemşirelerle... ...hekimler e, sağlık diğer sağlık çalışanlarıyla... ...yardımcı sağlık e, personeliyle... ...ve ortada... ...çok kısa sürede çok yoğun... ...çok fazla kişiye... ...bir hizmet verme e, telaşı var... ...yani 7 dakikada bir hasta bakılıyor... İşte buradaki rakamlara baktığımız zaman neredeyse işte muayene sayısı 600 milyonun üstünde 610 milyon civarında. Günde 2 milyon insan muayene ediliyor. Dolayısıyla bu iş yükü içerisinde hekimler genellikle birçok sağlık riskine maruz kalıyorlar. Bunların içerisinde de en kötü durumu taşeron işçiler oluşturuyor. Bulaşıcı hastalıklar önemli bir başlık. Burada e, sağlık hizmetinin sunumunda özellikle kan ve vücut salgılarıyla aracılığıyla ulaşan hastalıklar, solunum yolu e, hastalıkları önemli bir yer tutuyor. Tabii bunun dışında şiddet e, önemli bir e, boyutta. Radyasyon aynı şekilde. E, bu aşırı yoğun tempo içerisinde çalışmaktan kaynaklanan strese bağlı psikosomatik hastalıklar ve herhalde ayrı bir başlıkta ele alınması gereken tükenmişlik sendromu. Uygun olmayan çalışma ortamları özellikle daha tıp fakültesi öğrenciliğinden başlayarak devam eden bir şey. Bunu hepimiz yaşadık, siz de maalesef yaşıyorsunuz. Yine ergonomik olmayan koşullarda çalışmaktan kaynaklanan ortopedik hastalıklar, boyun bel hastalıkları. Hedef ciro performansı altında çalışmak, yine kimyasal maddelere maruz kalmak, mesleki itibarsızlaştırma Çok önemli bir sorun evet. trafik kazaları özellikle şu anda her gün gazetelerde 3. E, sayfa haberi olarak çok ufak da geçilsin ama maalesef bir trajedidir. Gencecik sağlık çalışanları işte e, ATT'ler hemşireler evet. e, e, ambulans sürücüleri trafik kazalarında hayatlarını kaybediyorlar. Haberler şöyle gelişiyor mesela bir kaza olmuştu trafik e, polisi de maalesef kaybedildi o kazada. Evet. Trafik polisi şehit oldu bir sağlık çalışanı öldü şeklinde. Gerçekte de bu böyle. Yani bunlar iş kazası olarak kabul edilmiyor. Çok trajedik bir şekilde işte kaybettiğimiz bir hasta yakını tarafından bıçakla öldürülen Ersin Arslan örneğin iş kazası kabul edilmedi. Bu tabii ne oluyor? Geride kalanların da onun haklarından yararlanmasına engel oluyor. Aslında bir konuşmada bir iş güvenliği müfettişi vardı. Basit bir ...kesici delici alet yaralanmasının dahi iş kazası evet. olarak kabul edilmesi. Yine şiddetin yani sözlü şiddet dahi olsa iş kazası olarak bildirilmesi gerektiğini söz etti. Bir de tabii yine intiharlar çok önemli. Animoni'nin konuşmasında da vardı. Hı hı. İşte ismini vermeyeceğim. Bir otomotiv firmasında bir CEO, liste senetlerinin değerini yüzde iki yüz elli Baskısıyla evet. göreve geliyor ve bunu yapmaya çalışırken bir mühendis kendini 5 kattan e, atıyor ve intihar ediyor. Ailesi dava açıyor ve gerçekten bunun bu ciro baskısı yüzünden e, olduğunu evet. e, ispatlıyor ve e, tazminat kazanıyor. Biz de biliyorsunuz Melike Erdem isminde e, gencecik çok güzel bir e, meslektaşımızı e, kaybettik maalesef. Ben hani, hala fotoğrafını görünce e, gözlerim doluyor. E, Elinde evet. e, işte bu e, sabit şikayet hattına karşı e, kendisine yöneltilen e, soruya yazdığı cevap dilekçesi olduğu halde atlamıştı. Fakat bu bile e, mobbing içerisinde veya intiharın nedeni olarak veya bir iş kazası olarak e, değerlendirilmedi. Evet, ee, çok gerçekten yani o şey boyutları o kadar fazla ki, Ee, ama nereden başlayalım bilemiyorum yani bütün bunların içerisinde şiddet ayrı önemli bu bir kere şu şunu söyleyeyim ben akşam biraz yayınlara bakmaya çalıştım orada bu sağlıkta dönüşümden sonra çeşitli anket çalışmaları yapılmış Hastane çalışanları, sağlık çalışanları üzerinde ve şimdi o yanımda yok ama aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim. Ee, yeni sağlık politikaları sonucunda eskiyle mukayese edildiğinde şu anda sağlık çalışanlarının neredeyse dörtte üçü gibi bir miktarı e, son derece sağlıksız durumda. Yani psikolojik olarak, memnuniyetsizlik olarak, iş doyumu olmayan kişiler halinde. E, mobbinge uğradıklarını söylüyorlar, baskı altında hissediyorlar, stres altında. Siz buna katılıyor musunuz genel e, yaşadığınız tecrübelerden? E, tabii katılmamak mümkün değil. E, burada en önemli e, risk grubunu e, tabii yoğun çalışma e, grubu oluşturuyor. Bu yoğun çalışma içerisinde insanların e, undukları hizmeti verememeleri onlarda bir tabii E, yılgınlık yaratıyor. Bunda tükenmişlik sendromu evet. adını e, veriyoruz. E, bu iş stresinin çok artması kişide fiziksel, duygusal, e, zihinsel bir takım e, sorunlar yaratıyor. Kişi kendini çaresiz hissediyor. Kolay öfkeleniyor. Büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Yine çözümsüzlük yaşıyor. Çünkü var olan sorunların hiçbirini e, çözemiyor. Kendine olan öz saygısını Yitiriyor. yitiriyor. Kendini değerli hissetmiyor artık. Ee, ümitsizlik duyuyor ve dışa kapanıyor. Fiziksel olarak bunun yansımaları yorgunluk, işte yataktan kalkamama, sık hasta olma, işte sık ağrılar duyma, solunum güçlüğü gibi sorunlar oluyor. Dikkat sorunları oluşuyor. Hatalar artıyor. Karar verememe başlıyor. Halbuki hekimlikte karar vermek çok önemli. Verimsiz ee, çalışıyor. Yaptığı işe ilgisini yitiriyor. ...işe geç e, kalıyor... ...veya işe gitmiyor... Evet, şuna, ...performansı düşüyor. Evet, şunu söylemek istiyorum... ...yani şimdi bilimsel çalışmalar var bu alanda yapılan... Hı. Ee, bu bilimsel çalışmaların sonuçları sadece şiddet değil hani onun biraz sonra bahsedeceğiz meclis araştırma komisyonları kurulmuş falan ama hani bu bilimsel e, sağlık çalışanlarının durumu bilimsel olarak kanıtlanmış veriler var ortada. Acaba Sağlık Bakanlığı bunları dikkate almıyor mu yoksa hakikaten bu hep e, bildiğimiz gibi Dünya Bankası'nın dayatmaları sonucu olan politikalar bunların çok önemi geçiyor? Yani bilimsel verilerin sağlık çalışanlarının durumunun çok önemi yok mu? Sağlık şimdi, Bakanlığı'na göre. Şey. Yani ben böyle sormak ee, durumundayım. Çünkü bu bilimsel veriler ciddi bir sorunu gösteriyor. Evet. Evet. Ee, şimdi aslında bu alanda yine kimin için, ne için, kimin yararına bu kararların alındığına bakmak lazım. Sağlık alanı metalaşma dışında kalan, direkt olarak Hasta kişinin sorunlarını çözmeye yönelik kurgulanmış bir alan. Biz de e, bu şekilde e, eğitim aldık. Siz biz bu şekilde eğittiniz ve biz buna programlanmış bir şekilde hizmet veriyorduk. Şu andaki sağlık çalışanları da buna yönelik çalışıyor. Ama günün birinde geldiler dediler ki hayır etkili olacak, verimli olacak, karlı olacak. Şimdi böyle kurguladığınız zaman e, o kişinin sağlığı, verdiğiniz sağlık hizmetinin niteliği tümüyle ortadan kalkmış oluyor. Tüm bu değişim ve sorunlar bu yüzden oluyor. Dolayısıyla Sağlık Bakanlığının bunların farkına varmaması mümkün değil. Kendisi e, iletişim içerisinde olduğu e, kişilerce sermayedarlarla girdiği işbirliği sonucunda bunu bu şekilde kurguluyor. Yani kar etmeye yönelik. Dolayısıyla sağlık hizmetini sunanların veya sağlık hizmetini alanların sağlığı onu çok ilgilendirmiyor. Kendisi de bunun şu şekilde ifade ediyor. Ben kürek çeken değil dümen tutan bakanlık olacağım. Yani bu söylem eski sağlık bakanına ait bir söylem değil. Yani bu bir başka hmm. kitaptan başka bir neoliberal politikacının, siyasetçinin söylediği e, bir söylem. Oradan hmm. yani alıntısını yapmamış kendisi. Ancak bu tabii çok büyük bir itiraf. Dolayısıyla zaten çözümü Onların bulması mümkün değil. Çözümü bizim bulmamız gerekiyor. Evet. Yani neoliberalizm ya da kapitalizm tanımlarsanız o sağlığa zararlıdır başlığı. Hani biraz önce konuşuyorduk. Bu evet. önemli ve doğru bir başlık belki. Peki bir müzik arası verelim sonra bu bağlamda konuşmamızı sürdürürüz. Bundan 10 gün kadar önce Şili'de seçimler oldu. 2011 Öğrenci Hareketleri liderlerinden Kamilya Valeo ve arkadaşları Şili Komünist Partisi'nden milletvekili seçildiler. Hoş bir gelişmeydi. Öğrenci liderlerinin parlamentoya girmesi. Aynı zamanda devlet başkanlığı seçimleri de oldu. Ama birinci turda 46.7 oy almasına rağmen... E, ...merkez sol adayı 2 e, tura kaldılar. Ama büyük bir devlet başkanı olacaktır. Kişinin adı Michel Başole. Şimdi nereden hı hı. müzik arası diyeceğim Michel Başole. Tabii Michel Başole'den bir parça bulamadım ama... <gülüyor> ...Pierre Başole'den bir parça buldum Fransızca. Onu dinliyorum şimdi. Parçanın adı Marionettist. Café de sucre à peine Et mes pensées sont toutes les mêmes C'est insensé Je l'aime, je l'aime Qu'est-ce qui m'arrive Je descends ma rue Je trouve l'avenue toujours la même Feu rouge première, les gens derrière Déjà le feu vert, avenue du d'humaine Comme un automate, je tourne à droite Déjà les problèmes, la vie, les coups Suis-je un acrobate ou suis-je fou Mais dis-moi tout Marionnettiste Je défie seul A mon destin Tu me fais faire Un tour de piste Mais où je vais Je n'en sais rien Mets-moi tout Marionnettiste Mon cœur de bois Soudain s'arrête Que seras-tu de tes artistes après la fête Je revois la scène exactement Hier, elle est entrée au restaurant Elle s'est assise devant moi D'un coup j'ai compris que dans ma vie J'avais dormi depuis 30 ans Et foudroyé par ce tonnerre Je suis tombé dans sa lumière C'est comme une course corps à corps Elle n'a qu'un seul mot encore encore Elle n'a qu'un seul cri, l'amour d'abord Elle n'a plus qu'un corps et moi aussi Et par la fenêtre on voit Paris J'ai rêvé peut-être où j'ai dormi Et tout d'un coup je vis, je vis Mais dis-moi tout Marionnettiste J'ai des ficelles à mon destin Tu me fais faire un tour de piste Mais où je vais, je n'en sais rien Mais dis-moi tout Marionnettiste Ton cœur de bois soudain s'inquiète Que vas-tu faire de tes artistes après la fête Et dans l'ascenseur cogne mon cœur Je sonne et je vois un mot pour moi Oublie-moi qui me supplie Va tant que ça vaut mieux pour tous les deux Chacun son chemin, même s'il est triste Chacun son chagrin Adieu l'artiste est sur le trottoir Je m'embaie comme ça, main dans les poches j'entre chez moi, maréchal foche au bar tabac Je prends un café et ça me brûle On n'oublie jamais, on accumule J'aimerais arrêter toutes les pendules Une voix là-haut me dit debout Mais dis-moi tout Marionetteiste Je' filleseur à mon destin Tu me fais faire des tours de piste mais où je vais je n'en sais rien Mais dis-moi tout Marionetteiste... Mon cœur de bois soudain s'inquiète Que fais-tu donc de tes artistes Après la fête Piyer Başöle'den dinledik, Marionetist isimli parçayı seslendirdi. Böylece şimdi Devlet başkan olma olasılığı çok yüksek olan Mişel Başöle'de buradan bir e, merhaba demiş olduk. 22 Kısım 2013 94.9 açık radyodayız önce sağlık programında konuğumuz Doktor Ümit Şen e, ve kendisiyle e, sağlık çalışanlarının sağlığı konusunu biraz e, farklı açılardan ele alıyoruz. Evet. Geçen bölümde genel bir perspektiften girmeye çalıştık. Şimdi hani biraz daha işini özelleştirecek olursak mesela bulaşıcı hastalıklar açısından mesleki riskler, sağlık çalışanlarının riskleri nelerdir? Biraz ondan bahsedelim mi? Tabii burada özellikle kan ve vücut sıvılarıyla temas yoluyla bulaşan hastalıklar var. Bunlar viral hastalıklar olabiliyor. Bunların başında işte HIV, hepatitler, bilgiler, ...viral kanamalı e, hastalıklar, işte e, bunda da tabii Türkiye'de Kırım, Kongo kanamalı ateşi e, söylenebilir. E, bunların içerisinde e, en önemlilerinden biri ülkemiz için çok e, yaygın olmasa da HİV bu toplumdaki genel e, sıklığa paralel gidiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde HİV'li sağlık çalışanı sayısı 57 Avrupa'da bu sayı 35. Bizde tam sayıyı bilmemekle beraber birkaçla e, ifade ediliyor. Afrika örneği var. Afrika'da toplumdaki HIV sıklığı yüzde on Sağlık çalışanlarında da yüzde on beş Hemen hemen buna paralel gidiyor. Burada esas önemli olan herhalde bulaşma yolunu sağlık çalışanlarına özellikle hekim olmayanlara anlatmak. Burada en önemlisi derinin bütünlüğünün bozulduğu yaralanmalar. Burada bulaşma sıklığı binde 3 civarında. Sıçrama yoluyla göze ya da işte burna, ağza E, mukozalara sıçramada bu risk binde bir ama derinin bütünlüğünün bozulmadığı durumlarda bulaşma riski sıfır. Yani böyle bir bulaşma e, riski e, yok. İkinci önemli viral hastalık tabii hepatit B. Hepatit B'nin önemi şu e, birincisi bulaşma riski en yüksek e, grubu oluşturuyor. İkincisi e, aşıyla korunabilen bir hastalık. Ancak işte bizim özel hekimlik kolunun yaptığı bir çalışmada hekimlerindeki dahi %30'u, %33'ü kendi aşılarını yaptırmamış durumda. Hekim dışı sağlık personelinde, hemşehriler dışındaki sağlık personelinde bu oranların çok daha yüksek olduğunu düşünüyoruz. Diş hekimleri de özellikle. Diş hekimleri de tabi, risk, evet, altında. risk altındalar. Hepatit B dışında hepatit C aşısının olmaması yönünden önemli. Maalesef bizim yaşadığımız ülkemizde tabi bu doğa dengesinin de bozulması sonucu ortaya çıktı ve Çünkü ben öğrenciyken hiç duymuyordum. Kırım, Kongo, evet. Kanamalı Ateşi. Ee, burada da e, 2008 yılında 13 sağlık çalışanından iki tanesi e, temaslı ikisini maalesef kaybettik. Şimdiye kadar 7 kişi öldü. Bunlardan biri de Samsun'da meslektaşımız Mustafa Bilgiç'ti. Bir de hemşire var galiba. E, i̇ki tane hemşireyi hemşire. kaybettik. Hı hı. Yine Samsun'dan. Tabii bu da mesela niye hepsi Samsun'dan oluyor gibi bir hani e, endişede yaratıyor. Tabi burada özellikle kayıtların düzgün tutulması, sıklığın belirlenmesi ve önlem alınması açısından önemli. Yine sağlık çalışanlarının sağlığı birimlerinin hastanelerde oluşturulması, el yıkama, maske kullanımı, gözlük kullanımı. Bir de tabi bunun dışında bilimsel yaklaşımlar sunan rehberler hazırlanması, Türk Tabipleri Birliği, diğer meslek örgütlerinin, uzmanlık derneklerinin ve bilim akademilerinin bu konuda bilimsel yaklaşımlarda bulunması önemli. Yine burada herhalde en önemli altı çizilmesi gereken konu e, yorgunluk, aşırı çalışma, aşırı iş yükü ve teknik yani, ekipman eksikliği. Yani bu performans bekli, beklentisi ve bu nedenle hekimden daha verimli, hadi biraz daha, daha fazla, 7 dakikada bir hasta gör bu sıkıştırma. Sonuçta bu e, telaşı bahçıklık bu aceleyi e, ya, onu da yapıyor tabi bütün bu yaralanma olasılıklarını da arttırıyor tabi evet, barışıklık sistemi tabii. de şey alıyor bozulduğu için e. hastalıklara daha e. duyarlı hale geliyor ayrıca pandemik influenza e. açısından değil mi tüberküloz evet. e, bunlar da tabi çok... yani, kan ve şeyleri bir yoluyla solunum yoluyla bulaşanlar siz tabi evet. haklısınız burada da tabi yine e, viral e, enfeksiyonlar işte kuş gribi, domuz gribi diye günlük hmm. konuşmada dile getirilen işte aviyan influenza, h 5 n bir salgınları, SARS yine evet. şarbon hmm. tübel filoz. E, Selim Hoca'ya sorayım ben koronavirüs Hı -hı. ne durumda son günlerde? E, yani? Yine bir tek tükte olsa yaşamını yitiren insanlar var, var. koronavirüs enfeksiyondan Hı -hı. ama Türkiye'de henüz saptanmadı bir olgu. Tabi bu influenza gibi yani grip etkeni gibi ve onun da aşıyla korunması mümkün. E, grip etkeni gibi e, bazı solunum yolunda bulaşan hastalıklar hekimlerinden kendileri açısından hem de özellikle immün sistemleri düşmüş azalmış işte onkoloji servisleri geri yatı servisleri gibi servislerde sağlık çalışanından hastaya bulaş ve oradan bir salgın çıkışı ile ilgili önemli olur. Bir, e, İstanbul'da bir tıp fakültesinde onkoloji servisinde E, grip salgını oldu hastalar arasında ve birazcık moleküler epidemiyoloji yöntemlerini izlediğimiz zaman e, o hastalarda bu tip bir sorunun yaşanması e, grip olduğu halde kendisinin o yoğun çalışma temposu nedeniyle izin verilmeyen görevini terk edemeyen evine gidip dinlenemeyen e, bir asistan arkadaşımız kaynaklı bir salgın olduğu saptandı. Yani iki yönlü e, sorunlar e, büyüyor, öngörülmeyecek şekilde büyüyordu. Böyle tabii, bir tip Bir de mesleki astım var. İşte özellikle bu lateks e, alerjisi, e, kimyasallarla temas e, bu da e, bir risk. E, burada özel bir grup olarak e, söylenmesi gereken diş teknisyenleri var. Hı hı. Diş teknisyenlerinde aynı bu kod taşlama içlerinde gördüğümüz silikozisi e, görüyoruz. Fakat bu yıllar içerisinde olduğu için e, meslek hastalığı olarak maalesef e, kabul edilmiyor. İşte Mersin'de açılan böyle bir diş teknisyen için dava var. Fakat mahkeme işte sigara içiyor, sigaraya bağlıdır bu falan diye hmm. reddetti. ki direkt olarak e, diş teknisyenlerindeki de mesleki hmm. bir hastalıktır. Anestezik gazlar? Anestezik gazlar da aynı şekilde. Ona ee, geçmeden önce ben hmm. bu bulaşıcı hastalıklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ee, 2000 yılında Dünya Sağlık Örgütü'nün e, verilerine göre e, iğne batmasına bağlı... ...olarak sal çalışanların arasında... ...on altı bin hepatit C... hepatit B... Ve 1000 HIV olgusu Hı -hı. 2000 yılında ki bu hani 10 yıllık bir süreç daha üstüne eklediğinizde çok daha fazla. Bir de şey var e, bu taşeron işçileri ben çok önemsiyorum gerçekten. Hı -hı. E, çünkü çok farklı çalışma statülerinde bunlar görev alıyorlar. E, ve bunlarla ilişkili riskler ayrı bir konu. Hani sağlık çalışanları içerisinde belki siz de demin bahsettiğiniz söyleyeceksiniz. Mesela bu iş kazası olarak en sık bunlarda da ucu batması. Hı -hı. Daha önemlisi şu on işçiler üzerinde yapılan çalışmada yüzde seksen herhangi bir iş sağlığı güvenliği eğitimi almadıkları. Saptanmış. Ve bu gerçekten de doğru. Şimdi bunları alıp hani bakıma Hı. görevlendiriyorsunuz, transplantasyon ünitesine göre, görevlendiriyorsunuz. Örneğin temizlik işçisi olarak veya başka e, şekillerde. E, düşünebiliyor musunuz oradaki enfeksiyon yani o riskli gruplar üzerine enfeksiyon nasıl yayılacağı Hı. eğitimsiz kişilerin e, teması sonucunda? Yani hem kendileri açısından risk. Hem hastanede yatan hasta ve hastane personeli açısından da büyük risk diye evet. düşünüyorum ben. Peki bu enfeksiyon hastalıklarıyla ilgili riskleri bu şekilde özetledikten sonra e, Bekir Hüseyin'in konuşmamızı istediğim bir diğer e, Hı -hı. nokta e, galiba bu e, itibarsızlaştırmakta. Mesleki itibarsızlaştırmakta. Biraz oraya bakalım mı? Neler var e, bu başlık altta neleri toplayabiliriz? Şimdi tabii itibarsızlaşma özellikle bizim bağlı bulunduğumuz kurumdan e, kaynaklanıyor. Yani kurumun en başındaki e, kişi işte hekimleri itibarsızlaştırıcı konuşmalarda e, söylemlerde bulununca o zaman biz de tabii e, ne söylesek e, bir şekilde bunu sağlayamıyoruz. Ama öte yandan bu çalışma koşullarının yarattığı evet. bir çaresizlik durumu da e, var. Yani i̇nsanlar Erişilebilirlik adında e, hekime başvuruyorlar hekime başvuru sayısı şu anda işte en son rakamlar 8.2 Hatta biraz daha yükseldiğini e, düşünüyoruz Dolayısıyla her gün 2 milyon kişinin elinde torbalarla e, oda oda gezdiğini ve işte 7 dakikada bir e, çözüm bulmaya çalıştığını düşünüyoruz e, bu 7 dakikalık süre içerisinde tabii insanlar çare bulamıyorlar e, zaten en memnuniyet e, analizlerinde de bu görülüyor. Ve bu çaresizlik içerisinde e, hekimi sorumlu tutuyorlar. Tüm sağlık çalışanları içerisinde hekimlerin şiddete uğrama oranı yüzde altmışlar da. Bir de tabi burada e, açıkçası hekimi şundan da sorumlu tutuyor. Hani o hizmetin e, sunumunun niteliğini hekime e, bağlıyor. E, dolayısıyla bu işin bir özrü yok. Onun dışında eee Biz tabi bu konuda hukuki düzenlemeler de yapılmasını istiyoruz. Çünkü şiddete başvuran kişiler cezalandırılmıyor. Ee, bizim tabii. bu konuda bir kanun teklifimiz olmuştu. Ancak bu kanun teklifi de bir türlü e, onaylanmadı. E, ancak şiddetin asıl nedeni e, yine bu performans e, kaygısı. Biz herkesin hak ettiği sağlık hizmet süresini yapıyoruz. E, Ki bu süre optimum olarak işte değişik kaynaklarda 20 dakikayla veriliyor. Hiç olmazsa bir 15 dakikaya çıkarmadığımız sürece sanırım şiddeti çözümlememiz oldukça güç. Evet. Bir de tabii insanlar şunun tam bilinçli farkına e, varmıyorlar e, ama sağlık haklarını yitiriyorlar. Hani eskiden zor eriştikleri fakat ücretsiz olarak ulaştıkları bir sağlık hizmeti vardı. Şimdi sağlık hizmetinin sunumunda 18 farklı noktada katkı payı ödemek zorunda kalıyorlar. Evet. Bu tabii e, çok düşük meblalar olduğu için insanların genelinde bir memnuniyetsizlik yaratmıyor. Ancak kanser hastaları örneğin kendi ilaçlarının da katkı paylarını ödemek zorunda kalmaya başladılar. Bu tabii çok yüksek meblalar oluşturuyor ve onları kıyaslamaları mümkün değil, karşılamaları mümkün değil. E, burada tabii yine hizmete en çok ihtiyacı olanın hizmetten en az yararlanması e, gündeme geliyor. Hani şöyle bir sınıflayabilsek hani şiddet uygulayanların e, hastalıklarının ağırlığı derecesi sanırım kronik hastalıklar ve tedavisi evet. mümkün olmayan hastalıklarda bu oran belki biraz daha fazla bile e, Öyle, çıkabilir. Evet. Tabii. evet. evet. Yine tabi e, benzer şekilde e, diğer yani medyanın Ee, dediğiniz gibi diğer faktörlerin etkisi de çok fazla herhalde. Ya da bu e, bahsettiğiniz e, nasıl söyleyeyim sağlık e, politikaları uygulamalarının sonucu herhalde değil mi evet. bu? Yani netleştirmek evet. gerekirse. Tabi medyada tabi şöyle şu anda tüm her şey yani yaptığınız sunduğunuz hizmet e, neye hizmet ediyor? Karlılığa ve verimliliğe ve o işten işte para kazanılmasına. Bu medyada da olsanız hekimde olsanız e, böyle. Ancak halk hekimi kendi gözünde daha farklı bir yere koyuyor. Yani buna karşı çıkmak gerekiyor ve siz hekimler olarak buna da karşı çıkmıyorsunuz gibi bir izlerin doğuyor. Bence bu da kendilerini hedef olarak seçmelerinde evet. önemli. Şey de hemşireler için de büyük bir itibarsızlaştırma var galiba değil mi? Tabi hemşireler açısından da var. Hemşirelerle ilgili olarak e, onların kendi içerisinde de parçalanması söz konusu. Hemşireler için işte e, çok farklı lisans eğitimi, lisans üstü eğitim sağlık meslekçisi mezunu işte hemşerilik dışı kişilerin hemşire olarak görevlendirilmesi gibi böyle bir parçalanmışlık yaratıyor. Aslında şu anda politika yardımcı hekim ve yardımcı hemşire gibi kişileri de yetiştirmek. Yardımcı hekim mi? Evet. Nasıl olacak? Yani bu hekim değil ama belli bir işte daha hekimin işte daha az bir eğitiminden geçip Hekim gibi çalıştırılabilen. Böyle bir proje var? Böyle bir proje var. Hmm. Ee, bunu yapmak zor. Hemşeriler açısından da yine böyle bir proje var. Aslında fiili olarak örneğin aile hekimliği uygulamalarında e, hemşerilerin adı bile alınmış durumda. Çünkü e, işte aile sağlığı e, görevlisi gibi hani hemşire demiyorlar. Bir şey soracağım. Demin üniversitelerden bahsettik de tıp fakültelerin sayısı da olması gerekeni galiba geçti. Aşıyor. Evet. Yani o kişi başına düşen üniversite sayısı ya da ya işte milyonda üniversite sayısına bakınca nasıl oluyor da üniversite sayısı artıyor ama hala Sağlık Bakanlığı bir politik olarak yabancı hekim getireceğim. daha hala büyük hekim açığı vardı. Biraz buraya bakalım mı bitkülü eğer şey yani çünkü bu kontenjanlar geçen bütün çok güzel bir sunumu olmuştu. E, birlikte et, fakültesinde yapılan e, öğrenci kontenjanları da arttırılıyor galiba. E, evet. Yani yabancı kontenjanları. Bu iki konuya bir bakalım mı? Kısa bir tabii, sürede olsa tabii. yani e, simpozum belki dışına çıkacağız ama nedir bu e, yabancı hekim? Çünkü gelmeye de başladılar galiba. Tabii gelmeye de başladılar. Şimdi benim e, kongrede söylenen şöyle bir şey vardı. E, nüfus başına düşünüldüğü Hı. zaman tüm ülkelerde olan işte e, hatta Bangladeş'ten işte Antillere kadar her yerde olan nüfus nüfusun 1 milyonu başına bir tıp fakültesi şeklinde bizde şu anda faaliyette olan 82 tıp fakültesi var. <gülüyor> ee, ben o 15'inin daha ruhsat aldığını söyleştim. Betikhanım emin 25 25 sürü, sırada 4'ü 10'a almış. 10'a almış. Şey yani <gülüyor> dolayısıyla bizdeki bu rakamlarla 500.000 nüfusa bir tıp fakültesi gibi bir e, uygulama e, olacak. Burada aile hekimliği uygulamasında nüfus başına, doktor başına düşen nüfusu üç binlere çekmeye, beş binlerden üç binlere çekmeye çalışılıyor. Tabii yine burada ucuz, yani hekim emeğinin ucuzlatılması gibi bir durum söz konusu. Aynı şey hemşireler için de geçerli. Yani bir şekilde hekim ve hemşire sayısını olabildiğince artırıp onların ucuz iş gücü haline gelmesini sağlarlar. Şimdi, ee, burada tabii e, nitelik, eğitimin niteliği evet. de e, gündeme geliyor. Evet, ben o noktada girecektim. Yani bir işte Yunanistan'dan oradan buradan hazır e, diplomalı Peki. hekim getirme durumu vesaire var. Ama daha büyük bir tehlike var ve biz bu tehlikeyi belki bir programda ayrıca konuşmalıyız diye düşünüyorum. Tıp fakültelerinin şu anda kontenjanlarının sayısı e, altyapı ve olanaklara e, bakılmadan ...göz ardı edilmeksizin bu olanaklar ve altyapı arttırılma yoluna gidiliyor ve bu şekilde genelgeler var. Yani bizim İstanbul Tıp Fakültesi için ben söyleyeyim. 1999-2000'li yıllarda 309-310 kontenjanımız varken bugün sadece ÖSYM kılavuzundaki rakam 498 yani 500... Ee, bunun e, işte alttan kalanlar yatay geçişler bir de Suriye Mısırlı öğrencilerin gelişi var şimdi onları da duymuşsunuzdur. Evet, ee, bir, bir tane. Yine altyapıya ve olanaklara bakılmadan bunların kabul edilmesi öngörüldü e, şeylerle e, yazılarla e, yökten gelen. Dolayısıyla yaklaşık 600'e, çıkmış durumdayız biz. Ve biliyor musunuz bizim en büyük amfimizin e, kapasitesine kadar 400 küsür o da bir tane. Kalanı 180 200 civarında ve bizim bu öğrencilere ders verecek şeyimiz yok. O, mekanımız yok, laboratuvarlarımız yok. Dolayısıyla biz hocalar aramızda şöyle konuşuyoruz hadi bizim arkadaşımız hekim vesaire bir biz kendimizi muayene ettirebiliriz. Ama şimdi okuyan öğrencilerimiz kendilerini ve çocuklarını muayene ettirecek kaliteli nitelikli hekim bulamayacaklar tabi bu amfiler ve kuramsal dersler için pratikler e, örneğin anatomide e, hani kadavra başı çalışmalarda falan ciddi sorunlar Çok zor. olduğunu görüyorum. Mikroskopların biliyorum. sayısı belli. E, dediğiniz gibi mesela kadavra sayısı belli. Yani sadece demonstrasyonla görerek belki de bir kadavra da diseksiyon yapmadan e, tıp fakültesini bitirecek çocuk. Peki bir müzik arası da ne dersiniz? bu e, İspanya'ya gidelim. Katalan bir e, folk şarkıcısı o yerel bir şarkıcı. Silvia Eres Kruz dan bi parče dieniroz. Parče nadi Liet Zumburger Strasse. Almanje mi je. Entra jardins, desemparensa, tota da de blan, pa mols sortits, da dones la ka s'han clavat en els meus ulls. I algun' desmai mogut pel vent, udalà La silueta a uns blau cel on són amb passes de vietnants en ple carrer amb clos mores un ella sola sembla regnar Fràgil i esvelt Tic to I Fragil i esbelta Fragil Tota de blan Posada en venda I els ulls es claven Contra la llum de paradors A maniquet Pa pareri antiquari atat de pa i desemparatsa. Que ens fa semblants, camina lent per les voreres, amples tan sol. Na deu, na denedik. Eee Lichtenburgerstrasse isimli parça. Silvia Perez Cruz Katalan müzisyen. E, 22 Kasım 2013 94 açık radyodayız. Önce sağlık programında canlı yayında doktorumuz Şenlenler. Sağlık çalışanlarının sağlığını ve sağlık sistemini oraya gittik konuşmaktayız. Evet konuşmaktayız. Konu çok geniş tabii. Yani bir programı hepsini sığdırmak mümkün değil. Biraz sağlık çalışanlarının mesleki risklerinden, bulaşıcı hastalıklardan bahsettik. Şiddetten bir miktar bahsetmeye çalıştık. Mesleki itibarsızlaştırma ama tabii daha yani ne bileyim anestezi çalışanlarının anestezik gazlara maruziyeti, radyasyon, ıı, tükenmişlik sendromu vesaire gibi örneklerini çoğaltabileceğimiz çok sayıda sağlık çalışanlarının ıı, Sorunları var öyle söyleyelim ama bunlara çok fazla giremeyeceğiz vaktimiz olmaması nedeniyle ben şöyle sorayım siz Sam Takip Odası'nda sağlık çalışanlarının sağlığını koruma çalışma grubu üyesisiniz ve işte bu kongrelerde öyle düzenleniyor anladığım kadarıyla tam olarak bu çalışma grubunun amacı nedir neler yapıyorsunuz? Evet. Bizim tabi demin bahsettiğimiz gibi özellikle iş kazaları ve meslek hastalıkları sandığımızdan çok daha yaygın. Hatta salgın hastalık şeklinde bir metafor olarak benzetiliyor. Üstelik bu hem özel sektörde hem de kamuda çok önemli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu konuda hem sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarına sahip çıkmaları yönünde hem de Bu kurumlarda çalışan yöneticilerin de bu soruna sahip çıkmasında bir farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Bunun dışında sağlık hizmeti sunumunda demin sizin bahsettiğiniz konunun çok daha ötesinde sorunlar da var. Neredeyse işte yerde bulunan bir kablo, ameliyat halindeki sterilizatörler, o mekanda sterilizatörlerle çok yakın temas elektromanyetik e, dalgalar e, gibi daha çok, pek çok bilmediğimiz konu var. Evet, doğru. Evet. Belki evet. sterilizasyon ünitelerinde etilen oksitle maruziyet meseler çok önemli sağlık çalışanlarında. Evet. Şimdi, dolayısıyla burada bir bilgi eksikliğimiz de var. Yani e, bizim e, yaşadığımız önemli bir sorun. Bu işin içerisine girdikçe işin bir de teknik evet. e, kısmı var. Evet. Bu teknik kısımda e, tabii bu konuda bilimsel çalışmalar e, yapmak gerekiyor. Bunun için bilim insanlarına ve üniversitelere tabii çok büyük ihtiyaç duyuyoruz. Bu konuda çalışmalar yapmak en azından bunun eşgüdümünü sağlamak amaçlanıyor. E, yasal mevzuatla ilgili bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. Tabii bu yasal mevzuatı e, oluştururken bunun içerisinde çok iyi nüveler de var. E, bunları tabii sonuna kadar kovalamak, bunlara sahip çıkmak gerekiyor. E, burada yeri gelmişken belirteyim, özellikle bu yasal mevzuatta Mağdur edilen iki önemli grup, bir ev çalışanları, biliyorsunuz geçen hafta bir evde çalışan kadın dördüncü katten düşerek öldü, ee, bir diğeri de cezaevinde çalışanlar. Bunlar bu e, çalışma kanununun mevzuatı dışında bırakılmış ve hemen hemen hiçbir hakları yok bu iki grubun da altını çizmek lazım. Bizim yine bu konudaki amacımız var olan mevzuattaki haklarımızı korumak, yeterli olmayanları daha uygun hale getirmek ve uygulanmasını, Demin de söylediğim gibi sağlamak. Yine e, sağlık çalışanlarının kendi sağlıklarını koruması yönünde bilinçlendirme. Burada en önemli e, konulardan biri demin sözünü ettiğiniz e, aşılama. Aşılama konusu e, çok önemli. Çünkü bu de bir de e, bir e, maddi e, kaynak e, gerektiriyor. Yine e, tüm sağlık çalışanlarının süreçte birlikte hareket etmesi, ortak mücadele e, yürütmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bu amaçla e, yasanın bize tanıdığı üç güvenliği kurullarının oluşturulması var. Aslında bu bizim araştırdığımız kadarıyla yaptığımız ankette de çıkan sonuç pek çok hekimin neredeyse yüzde ellisinin atmışın bu konudan haberi yok. Yani hekimlerin haberi yok, hemşirelerin var mı onu bilemiyorum ama paralel bir sonuç çıkacaktır. Belki taşeron iççilerin daha çok haberi olabilir yani bu sorunları Hı -hı. çok daha yakıcı yaşadıkları için bir de sendikalı oldukları için. Bu kurullarda çalışan temsilcilerinin yer alması benim kendi adıma aslında önüme koyduğum bir hedef de bence olması gereken hem çalışan temsilcilerin bu kurullarda yer alması hem de bu kurulların te, içinde yer alan temsilcilerin kendi içinde eş güdümünü sağlamak. Yani sendikal aracılığıyla işte yine sivil toplum kuruluşları aracılığıyla bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir diğer konu bilimsel rehberler hazırlamak. İşte bu konuda çok ciddi ayrıntılar var yani bunlar e, hekim olarak benim dahi bilemeyeceğim konular işte e, diğer gruplar bilemeyecektir. Yine e, önemli bir şey sorun e, e, <gülüyor> evet. mesleki hastalıkların tanımlanmamış olması bunlar özellikle e, onlarca 10 on yıl 20 yıl 30 yıl gibi sürelerde ortaya çıktığı için e, tanımlanmıyor. Demin işte evet. diş teknisyenlerinde silikozis örneğinde verdiğimiz gibi bizim ülkemizde yeterli bir farkındalık olmadığı için o insanlar mağdur oluyorlar. Bunun mutlaka mesleki hastalık kapsamına e, tanımının yapılması lazım. Yine e, trafik kazaları, şiddet ve e, iş yerinde özellikle demin bahsettiğimiz delici, kesici yaralanmaların da Mutlaka iş kazası kapsamına alınmasını sağlamak Aslında gerekiyor. Aslında vakit kalmadı ben sağlık çalışanlarının periyodik muayenelerini soracaktım ama evet, buna anladım. fırsat kalmadı. Ama kalmadım. sonuçta biz bütün bu eğitim eksikliği, bunun giderilmesi, hukuksal bir takım e, girişimlerde bulunması, rehberlerin hazırlanması, e, işte başvurular, e, izlem bütün bunların önemini vurguladın ama... Dönüp dolaşıp bütün bu sorunlar hani biraz daha performans, biraz daha hızlı çalışılma, biraz daha e, fazla tırnak içinde çok am yani deyimlenmiş. Para kazanma kaygı olmuyor mu hepsi? Aslında? Tabii Dönüp bundan dolaşıp. kaynaklanıyor. Biliyorsunuz mitolojide Midas'a e, e, tuttuğun altın olsun demiş. Şimdi kapitalizmin bize söylediği her tuttuğunuz altın olabilir. altın olmuyorsa sizin yüzünüzden diyor. Ama e, tuttuğu altın olanların Hayatında canlılık yok. Ölümü getiriyorlar ve tüm toplumu dünyayı öldürüyorlar. Evet. Ee, evet. Ben şu sağlık çalışanlarının hani rutin taramaları hastalık yönünden ona vakit kalmadı dedim ama en azından bir cümleyle şunu söyleyeyim. Akdeniz Üniversitesi'nde İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimi oluşturulmuş. Bu çok önemli. Hani bütün bu çalışanların periyodik muayeneleri, aşılamaları, risk değerlendirmeleri ve eğitimleri üstlenilmiş bu birim tarafından. Darısı tüm fakültelerin başına ya da birimlerin başına diyelim. Ümit çok teşekkürler. Ben bize teşekkür ederim. Siz Gerçekten de, çok keyifli ve çok bilgilendirici bir konuşmaydın Sağ ol. Siz Ağzına sağ sağlık ve vakit verdiğin için tekrar teşekkür ederiz. Evet ben de çok teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu bu konuya değindiğimiz. Ee, bu arada teknik masada Selahattin'e de çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi hafta test Program destekçimiz Serkez Üçer'e ayrıca teşekkürlerimizi iletiyoruz. Evet, e, hepinize iyi hafta sonu dilemeden önce. Son parçayı tanıtayım. Bir Jamaikalı sanatçı Winston Macanuff. Kendisi e, epeydir müzikle aşırı olan bir sanatçı ama 2013 bir ay kadar önce bu yıl, bir Fransız müzisyen Fix ile birlikte bir CD çıkartlar A New Day. O CD'de yer alan biraz da e, günümüz ekonomisini anlatan bir parça. Parçanın adı Economical Crisis. İyi hafta sonu. İyi hafta sonu. I've been on this band concrete Time is winding up winding up winding up winding up winding sağlık Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve şunlar, Betigül Öngen ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun.